Su hakkına hoş geldiniz. Ben Akgün İlhan. Ben Nurhan Yüce. Evet, bu hafta madencilik ve madencilik faaliyetlerinin su varlıklarına, doğaya daha doğrusu nasıl zarar verdiğine dair konuşalım istiyorduk. Zaten bununla ilgili de sağ olsun memleketimizde hiç olay eksik olmuyor. Ve bugün Şirvan'da bir maden ocağının, bir bakır madeni ocağının ...çevreyi nasıl kirlettiğini... ...ve daha önceden nasıl... E, ...göçük altında kalan işçilerin hayatına mal olduğunu... E, ...anlatacağız. Tabi genel olarak da birazcık madencilikten... ...ve doğaya nasıl zarar verdiğinden de bahsedeceğiz. Evet. Ee, ee, şimdi... Aslında somuttan ilerlemek hı hı. istiyoruz ama genel olarak bir miktarda madenlere ilişkin e, bir şeyler söyleyebiliriz. Yerüstü ve yeraltı madenciliği diye iki evet. bölüme ayırabiliriz. E, i̇kisi de aslında e, yani çevre yani. Zarar veriyor, açısından evet. çok zararlı e, yöntemler. E, ama yeraltındaki maden işletmeciliği biraz daha gözlerden ırak olduğu için herhalde daha böyle bir hı hı. E, zararsızmış gibi e, algılanabiliyor. Evet. Bu dönem içerisinde Akgün de ifade etti. Aslında su varlıklarına etkileri ne diye bakacak olursak Kaz Dağları'nda biliyoruz çok çeşitli madencilik faaliyetleri e, sürdürülmek isteniyor. E, İzmir'in e, su varlıklarını tehdit eden Efem Çukuru bölgesinde yapılan altın e, madenciliği. Yine Cerattepe'de Artvin'de e, maden faaliyetinin su varlıklarına nasıl olumsuz etkileyeceğini biliyoruz. Ee, bugün e, programda Şirvan'da, Siirt Şirvan'daki bir madenden bakır e, madeninin e, maden ocağının e, etkilerini konuşacağız. Aslında bu maden ocağını bir başka meseleyle, çok daha e, ya yani canımızı çok yakan bir başka de biz biliyoruz. E, 2016 yılının e, Kasım ayında e, bahsedeceğimiz madende ha? göçük gerçekleşmişti ve 16 işçi göçük altında kalarak yaşamını yitirmişti. Bu madeni hatırlamamız mümkün bu meseleden dolayı. 2004 yılında inşa olunan 2006 yılında da faaliyete geçen bu bakır madenciliğinin kurulduğu günden itibaren diyebiliriz neredeyse o bölgede yaşayanlar tarafından itirazlar dile getiriliyor bu madene yönelik. İşte bunları daha detaylı konuşacağımız bir konuğumuz var. Evet. Zana Aksu İnsan Hakları Derneği Siirt Şubesi Başkanı. Zana merhabalar. Merhabalar, merhabalar. Hoş geldin ben, ben. programımıza. Hoş bulduk. Siirt'ten kabul ettiğin için teşekkür ederiz. Evet Zana. Şimdi zaten daha önceden de program başında da zaten bahsettik biraz. Burada çok ciddi 2004 yılından bu yana çok ciddi bir kirlilik işte insan hayatının kaybedildiği insan hayatlarının kaybedildiği kazalar falan oluyor. Sen de hatta bize bir şey gönderdin bir rapor gönderdin İnsan Hakları Derneği'nin evet. yazdığı bir rapor. Biz ona biraz bakma fırsatı bulduk. İstersen oradan başlayalım. Yani neler oluyor orada? Bir bize anlatabilirsen. Bir uyarıda bulunalım istersen. Buraya çok ses geliyor. Eğer e, mümkünse daha e, böyle sessiz bir ortamına geçmeniz mümkün olabilir mi? Ha, tabii tabii. Tamam. E, şu an bu e, maden işletme hoca 2004 yılında kuruldu. 2006 yılında e, açıldı. Fakat e, açık işletme sistemiyle kurulduğu için... E, ciddi e, anlamda hem ilk açıldığından beri işçi ölümlerine neden oldu hem de sonradaki hmm. büyük kazalara neden oldu. Evet. E, i̇lk yaprış aşamasında e, köyler büyük bir şekilde e, karşı çıktılar bu maden ocağının Açılmasına e, Bu konuda e, ilk önce hukuki anlamda protesto etmenin çoğunu kulanmış fakat e, pek e, etkili olamadı maden açıldı. Maden evet. açıldıktan sonra da köylerin ciddi anlamda yaşam alanını büyük bir tehlikeye soktu. Çünkü dinamikler patlatılıyordu bu madenlerin çıkartılması için. Ve bu patlamayla e, insanların evleri yıkılıyordu. Camları sarsılıyordu. E, ondan sonra patlamayla havaya e, karışan toz bulutları sonra gelip e, içme sularına karışıyordu. Bu içme sularına karışmasıyla birlikte hem eee ölümlerine neden olurdu hayvanlar. Hem de buradaki insanlar sağlığına da büyük bir zarar etki ediyordu. Bu konuda biz 2010 yılında bir heyet oluşturduk. Bu konuda de köylerin derneğimize başvurmasıyla gidip yerinde incelediğimiz zaman o vakitte biz işte toplu koyun ölümleri ve hasta hmm. yatalak yani su içerek yatalak olan yurttaşlarla da karşılaştık. Bunların hepsini bir rapor halinde yayımladık zaten 2010 yılında. Bu raporumuzu da Çevre ve Enerji Bakanlığı'na ve siz o dönemki Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusu olarak verdik. Enerji talb kaynakları bu konuda bize işte gerekli incelemeler yapılacaktır diye bir cevap geldi. Cumhuriyet Başsavcılığı da bu suç duyurumuzda şey gidip inceleme yapılmıştı. Fakat isna eden suçların asıl olduğu gerekçesiyle takipsizlik kararı verildi. Hı. Ondan sonra zaten hani bu maden ocağının hem insanların tehlike tehlikeye soktuğunu ve aslında çalışabilecek yaşam kuruluşların da çok iyi olmadığını da belirttik. Bu yıkarlarımız aslında dinleseydi belki 16 tane insan evet. şu an o madende yaşamını itilmeden kurtulmuş olacaktı. Fakat bizim o dönemde yetkilere uyarı niteliğinde, Çağrılarımız dikkat alınmadığı için maalesef 16 yurttaş yaşamını yitirdi. Bu yetmiyormuş gibi bir de daha önce çalışan işte 240'a yakın işçi işinden oldu. Onlar da işinden atıldı. İki gündür bu işçiler de orada oturma eyleminde işlerini Hı -hı. geri almak için. Fakat bu anlamda hala işçilerin sesine kulak vermiş bir yetkili ya da bir mercek de görünmüş değil. Evet. Yani acayip şeyler oluyor. Hem doğaya evet. hem insan hakkı çiğneniyor. Pek çok şey oluyor. Ya, aslında şeydir. Yani şimdi bölgede işte kısa bir dönemde yaşanan çatışmalardan dolayı doğa katliamları ikinci planda da kalsa e, ciddi Hı. anlamda Siyirt'te büyük bir doğa katliamı var. Yani Siyirt'te Şirnak arasında şu an 16 tane baraj yapımı e, devam ediyor. Bunların altısı bitmiş. Hala... Onu devam etmektedir ve bu barajlarda da zaten hem kazalarında da hem de suların ani bırakılmasıyla ile beraber sadece 2011'in ilk bir buçuk ayında 10 kişi yaşamını yitirdi. Of. Evet. Ha, yani bir de bunun işte Siirt'te doğal bizim Siirt yöresinin mesela fıstığı var. E, bu ciddi anlamda e, doğal yetişen bir fıstık olduğu için. İklimin değişmesiyle birlikte de bu verim azalmasına da neden oldu. Artık bu fıstık yurttaşlar çok da iyi verim alamıyor. İklimi değiştirmiş. Aynı şekilde işte Siirt iknağı var. Yine bu iklim türüne uygun çok da talebi olan. Yine aynı şekilde bunun verim düşürdüğünü neden olmuş. Ee, i̇lk işte tarih çağlarda botan yerleşim alanı olduğu için bundan dört yıl önce e, kaza alanda işte dört bin yıllık ilk oyun taşları bulundu. Yani böyle tarihi Hı. varlıklar da çok çıkartıldı. Bundan çoğu da neredeyse barajın altında kalacak ve böyle bir hem doğa katliamı hem de kültür katliamı adeta büyük bir sebep verecek nitelikte bir doğa hak ihlalleri de yaşamıyor diyebilirim. Evet. <gülüyor> e, şimdi bu maden, e, e, bakır madenin işletmesinin yapıldığı yer, çıkarıldığı yer... E, sizin de e, şeylerinizde geçiyor haberlerde geçiyor. E, yerleşim yerine çok yakın olduğu ifade ediliyor ve işte bu işletmenin aynı zamanda atıklarını hiçbir arıtmaya tabi tutmadan e, dereye boşalttığı e, ifade ediliyor. E, buna ilişkin bir şeyler söyleyebilir misiniz? Yani çok mu yakındır e, etrafındaki yerleşim yeri? 2010 yılında biz giderken. E... Hemen tel çekilen yerler e, evler arasında sadece bir yol vardı. Hı -hı, evet. Ha, sonradan yani. da, evet e, sonradan da hani işte e, şirket kendi maden çıkarma revzelerini genişletmek istediği için Hı -hı. mevcut kısmı yerleşim alanları da alarak biraz daha genişletti. Ama bu anlamda da hani arıtma sistemini de kurmadı. Yani hala devam ediyor. Olduğu gibi bu insanın içme sularına akıyor ve ee, tarla arazilerini suladıkları suların içine de aktığı için hem işte cevizleri ağaçları falan e, koruyor hem de burada işte içme suyunu kullanan hayvanların ölümüne de sebep oluyor yani bu anlamda herhangi bir önlem almış değil ve yerleşim yerine hala yakındadır Hı. yani herhangi işte dinamit tatlatma sırasında ev sarsılıyor bazı camlar da inmeyebiliyor o kadar yani köyün ortasında evet. diyebiliriz çünkü öyle ifadeler evet, evet. de ben gördüm yani bununla ilgili olarak bu maden ocağıyla evet. ilgili köyün ortasında deniliyor yani. Evet, aynen, evet. Evet, köyün da... başka şeyi yok değil mi? E, su temin yeri yok yani bizzat e, su kaynaklarına yönelik e, boşaltma gerçekleştiriliyor öyle, öyle söylüyorsunuz. Yani başka yer olmadığı için şirket oraya yönlendiriyor ve sadece tek içme soyu da olduğu için köylerde ciddi anlamda bir tehlikele karşı karşıya Nitekim bu maden katliamından önce biz tekrardan köye tekrar gözlem için gittiğimizde bir tane yurttaş içme soyundan dolayı yaşamını getirdiğini söylediler bize köyler. Hı hı. Ama... Adli tıp raporu gelmediği hani için bunun sumut olarak bundan e, tam olarak söyleyemez ama köylerin iddiası böyleydi. Hı hı. Evet. Yani şimdi burada tabi bu etkinlikler olmaya faaliyet devam ettiği sürece burada tarım falan da yapılamıyordur. Sen fıstıktan bahsediyorsun mesela. Evet. Fıstık ya da ceviz. Ya da ceviz. Evet söyleniyor. Evet. Derenin kenarındaki ceviz ağaçları kurumuş. Yani zaten madenciliğin yapıldığı yerde madencilik dışında hiçbir etkinlik faaliyet yapılamaz hale geliyor. Yani tamamen geleceğini de karartmış oluyorsunuz. Benim merak ettiğim şey şu. Yani bu madencilik faaliyeti bu raporda da zaten 2010 tarihli raporda da söyleniyor. Kimse bu madencilik faaliyetinin ne zaman biteceği hakkında fikir sahibi değil. Yani halktan kimse. Şimdi 2010 yılında böyle yazılmış. Şimdi bir şey var mı? Bir bilgiye ulaşabildiniz mi acaba? Yo yo bir TC'ne zaten herhangi bir emare ya da bir bilgi yok. Evet. Ee, zaten köylülerle de diyalog kuran şirketin herhangi bir üst yetkilisi yok. Yani bu konuları dinlendirebilecek falan. Hı -hı. Sadece işte İstanbul'dan işte şirketin gönderdiği bir yetkili diyalog kurul. Fakat herhangi bir çözüm bulmayan bir diyalog söz konusu. Ve e, ciddi anlamda köyün mesela eskiden geçim kaynakları işte ceviz ve özüm varken, nar varken hani Şirvan'da olduğu için orada ciddi, e, nar yetişiyor. Ve o Şirvan kesimin maden köy tarafının genellikle geçim kaynağı daha önce tarımcılıktı ve ceviz ve narlardan sağlanıyordu. Hı hı. Şu an neredeyse sıfırın altına inmiş durumda çünkü biz... E, Oraya giderken fotoğraflarını da çektik. Ceviz ağaçları kurumuş, nar ağaçları kurumuş. Artık hiç verim veremez noktasına gelmiştir. Bu da insanların ciddi anlamda madriyetlerine neden oluyor. Çünkü bu insanların geçim kaynakları tarım olduğu için de çalışmak istemeyen ve madenle uğraşmak istemeyen kesimin de adeta şeyi zorla, ya madende çalışacaksınız ya da buradan göç etip gideceksiniz hmm. noktasında bir daha yapan söz konusuna neden de oluyor. Evet bunu aslında Soma'dan da biliyoruz. Sonuçta işte bir evet. alana maden girdiğinde madencilik faaliyeti başladığında orada varsa tarımsal hmm. faaliyet ki genelde böyle oluyor. Tarımsal faaliyet ortadan kalkıyor. ...kalkmasına yol açıyor madencilik faaliyeti ve insanlar e, madenlerde çalışmak durumunda kalıyor. Sonrasında ha. da aslında madenler insanlara istihdam e, sağladı diye e, bir yandan da olumlu bir propaganda yapılmaya çalışılıyor. E, az önce bu madenin süresi işletme süresine ilişkin e, bir başlık açıldı... 2013 yılında e, aslında hükümet e, buradaki e, bakır madenciliğini desteklediğini açıklayan bir e, beyanın da şunu söylemiş e, Siirt özelinde. E, madende bir buçuk milyon ton bakır cevheri çıkarılması ve 125 bin e, ton üzerinde bakır konsantresi üretilmesi standartına ulaşılacak. E, şirket yılda 160 milyon dolarlık Ciro elde edecek e, ve bu rezervin de e, 25 yıllık ömrü olduğu ifade edilmiş. Yani 2006'dan e, itibaren faaliyetteyse, hmm. hani e, 2030 gibi falan artık. Öyle bir dönem içerisinde aslında. Hesaplar doğruysa tabii. Yani. Doğruysa bu arada başka sadece bakır değil başka hmm. e, değerli madenler de bulunduğu bölgede ifade ediliyor. Anlaşılan o hükümet çevreye Hı. ve insana hiçbir şekilde değer vermeyen bu madeni bizzatı evet. destekler durumda. Daha uzun sürecek gibi. Daha da yani uzun mi? sürecek Hı -hı. gibi. Evet. Öyleydi. Zaten bunu açarken sadece işte bir tane madeni çıkartıyor diye açmışlardı. Şofet, biz bu katliam yaşanırken, işte işçilerle konuşurken... Yani farklı farklı maden türlerinin çıkartıldığı hatta işte kimisi bazı noktalarda da altın çıkarıldı. fakat bunu işte çok dar çerçevede gizli tutulduğu falan. O yüzden biraz madencilik anlayışında biraz aş gözlük ve daha çok para kazanma olduğu için bunun uzun süre bileceğini düşünüyorum. Hele Şirvan'ın mevcut olan maden yapısı neredeyse hemen, hemen tüm her yeri madendir. O yüzden evet. bunun 25 yıllık sınırlı kalabileceğini düşünüyorum. Olabildiğince uzatacaklarını da düşünüyorum. Evet. Orada da kimse kalmayacak demektir bu. Çünkü evet. toprağı, zaten suyu, her şeyi. Var. Yani şu an maden köylerin bir kısmı çoğu İstanbul'da Hı. yaşıyor. Şu an mevcut Hı. olan sadece madende çalışmak zorunda olan insanlar kalıyor. Ee, nasıl diyen? İşte zaten şöyle bir algı da oluşmuş köylerde. Yani çalışan insanlar şöyle böyle ömürleri kısa olacak. En azından hani geri kalan bir istiyeleri bir yere göç edip yaşayabilirim. Hatır siz orada e, bir şekilde kendi ekmek parasını çıkartıyorsunuz ya da bir şekilde de bunun sonucunda da ölüme katlanmışsınız gibi bir algı oluşmuş evet. durumda. Çünkü gerçekten de madenin ciddi anlamda... E, iş güvenli olmadığı için bu insanın maskedir, kastır yani kullanılmadığı dile getirildi o dönemde ve böyle olduğunu düşünüyorum yani çok almatır şartlarda çalışılıyor bu insanlar. Evet, evet o yüzden hmm. e, Türkiye'de madencilik e, kazaları e, hızla artıyor. Evet. Avrupa'da birinci sırada, dünyada üçüncü sırada evet. yer alıyor madencilik kazalarında. Aynı şirketin biz şimdi şirketin ismini veremiyoruz. Ee, ama e, Maraş Afşin'deki e, çöl Olar kömür madeninde de e, 2011 yılında e, yine bir e, kaza olmuştu. İşçi cinayetleri e, gerçekleşmişti. 11 maden işçisi e, o dönemde de ölmüştü. Onun e, raporunda kömür madeniydi. Evet kömür evet. madeniydi. Çünkü muhtelif alanlarda e, faaliyet gösteriyor. Evet. Yani Madencilik kömür de oluyor, bakır da oluyor, altın da oluyor bu firmalarda e, sayıştar raporunun e, sayıştar raporu da aslında bu kazaların göz göre göre yaşandığını bilerek yaşandığını e, ispatlar nitelikteydi bunda somadan da yine biliyoruz e, erken kömürde yüzde 50 e, zamlı fiyat uygulaması nedeniyle daha fazla e, para kazanabiliyor bu şirketler bu yüzden gerekli çalışmaları yapmadan ocaklarda gerekli güvenliği almadan e, faaliyet sürdürdüklerinde böyle ölümcül kazalar meydana geliyor. Emir. Evet. Yani şey, e, hani biz burada maske takmamaktan bahsediyoruz ama daha korkunç şeyler. Yani gerekli önlemler alınmıyor. İşte dinamit patlatılıyor Güvenlik mesela. Odaları. Evet. Bu dinamit Çalışma patlatıldığı günü zaten göçük olmuş. Evet. 16 kişinin öldüğü günden bahsediyoruz şeyde e, Şirvan'da. Onun dışında benim önümde bir, birkaç figür var onları sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu son 14 yıl içerisinde yani 2002 ile 2016 yıllar arasında 18.067 işçi iş cinayetinde hayatını kaybetmiş. Korkunç rakamlar bunlar gerçekten ve bunlar bir 73.500 kadarı da iş göremez hale gelmiş... 2016'ya baktığımız zaman da ilk 10 ayında 1596 işçinin yaşamını yitirdiğini görüyoruz. Ve madencilik kazaları da bunların en başında geliyor. Onu da söyleyelim hemen. Evet, evet inşaat sonra madencilik diye Hı -hı. geliyor Hı -hı. şimdi dinleyicilerimiz şaşılabilir yani suyla iş kazaları arasında e, ama şaşıracaklarını da hiç düşünmüyorum bir yandan e, çünkü birbirinden çok bağlantılı bir evet. mesele yani Hı -hı. işçi güvenliğini almayan firma aynı zamanda e, atık sularını da hiç arıtmaya tabi tutmadan Hı -hı. E, doğal ortama bırakmakta bir e, sakınca, şey, görmüyor. sakınca evet. görmüyor çünkü mantık burada hep aynı işliyor ne kadar e, maliyet unsurlarını az altırsa o kadar e, karlı bir faaliyet sürdürecek. Sonrasında insan ve doğa katliamlarıyla karşılaşıyoruz. Evet. Peki e, şimdi e, Zana orada neler oluyor? Yani iki gündür işçiler işi bırakma eylemi yapıyorlar. Talepleri nedir? Birazcık da bunlardan bahsedebilirsek zaten programımızın yavaş yavaş sonuna Hı -hı. doğru geliyoruz. Ya Burada yaklaşık dört e, tane işçi çalışıyor. Hem ana firmada hem taşeron firmanın. Şimdi bu katliamdan sonra işte e, katliam aslında işçilere yüklemeye çalıştığı Yani bu sanki sizin eksikliğiymiş gibi. O yüzden siz madende e, çalışabilecek koşullarımız ve kratiğiniz olmadığı için biz daha çok işte daha tecrübeli e, Çin'den ve Kırgızistan'da ucuz işçi getireceğiz diye hmm. e, bu işçileri çıkarmışlar. E, yani işçilerin iddiaları bu yönde. Kendilerinden çıkarıp Çin'den ve Kıbrıs'tan'dan ucuz işçi getirebileceklerini hı hı. iddia ediyorlar. Ki işte ilk heyet gelmiş Çin'den incelemiş alanı falan. Ama işçiler hala gelmedi. işler iki gündür grevde. E, Varlıkla en son görüşme yaptılar. Bunu bugün tekrardan bir görüşme gerçekleşecekler. Hem valilikle hem yetkililerle sonuç çıkarmak pek emin değilim. Çünkü şirket hı hı. bu anlamda kararlı yani işçileri çıkartıp işte ucuz iş gücünü çalışabilecek insanlar alacak. Zaten bu bunlar da hani ucuz iş gücü alırken aslında bu insanlar da çok ucuza çalışıyor. Yani tabii adam bir 300 lira işte şey, asgari ücret veriyor. Diğer parasını elden veriyor. Primini ona göre göstermek amacıyla hani bir kısım bankayla işte bir kısım elden veriyor. primi düşüp göstermek için. Hmm. Ve 8'den saat 12'ye kadar bu insanlar çalışıyorlar. Yani hmm. Saat koşulları da çok uygun değildi. E, kimisi yorgun, bitkin gelirken hatta bu insanlar yaşını yetirken ailelerine gidiyorduk e, şey diyordu yani eve gelir gelmez hemen yatağa girirdi. O kadar yorgun bitkindi çünkü diyor 8'den başlamış 12'ye kadar çalışıyordu. Yani bizimle uğraşacak işte çocuğuna zaman harcayacak bir vakti yoktu. Sabah erkenden kalkıp tekrar gidiyordu bu şekilde. Sadece uyumaya evet, geliyor bu, yani. He? Evet bu çalışma iş gücü karşılığında işte asgari ücret şey, artı verilen bir miktar bu şekilde çalışılıyor insan. Yani hayatlarını hayatları pahasına iniyorlar oraya ha, ve karşılığında evet. sadece bu ve kendilerini feda ettiklerini bile bile. Ben öleceğim i̇şte, zaten de hani en azından ailem kurtulsun diye çalışıyor hani, insanlar maalesef. Yani yani ve... Geçim Hı -hı. kaynakları burada sıkıntı olduğu için aslında insanlar da bu noktada madenin çalışması konusunda zorlanmıyorlar. Evet. Yani bu bölgenin en verimli kaynakları tarım ...işte hayvancılıktır. Maalesef hani onlar da artık... Onu da bu e, madencilik de, faaliyetleri mesela, öldürüyor. Işte ...yapılan barajlardı falan. E işte yasaklı bölgelerin ilan edilmesiyle birlikte... ...çok e, dar bir kapsamda kaldı artık. insanın geçim kaynakları bundan çıkıp... ...mecburen ya metropolere gidip bir işte çalışacak... ...ya da madende Hı -hı. bu kötü koşullarda çalışıp... ...ölüme de razı olacaklar. Evet. Zaten hani bu diğer işçiler geldiği zaman artık... Orada da kalamayacaklar. Tamamıyla toprakları, evet. suları, her şeyleri, yaşamları, iş alanları gasp edilmiş oluyor insanların bu Aynen. faaliyetler. Yani, yani şu, Hı -hı. E, şu an sadece Siyirt'te yaklaşık 7 bin kişi yapılan barajlardan göç ettim. Siyirt'in nüfusu ne kadar hızlana toplamda? toplamda siirt arasında on tane on altı tane hes ve baraj olacak ha yok nüfusa Ondan... oranı ne yedi bin kişinin ben onu hani barajlar He, yüzünden terk eden bin, yani yarı yarıya ha, yarısı yüzde evet. baraj, sadece evet. barajlar evet. yüzünden geriye kalan da ha. faaliyetler işte madencilik faaliyetleri falan büyük ihtimalle öyle öyle yani o tarafta ve bir kısmı da işte köyünü kurtarmak için baraj altına köyünü kurtarmak Hı -hı. için biraz daha üst tarafa çekmiş ama peki bu noktada da bu da faydalı olmuş gibi gözükmüyor. Çünkü e, öğretim alanını sular altında kaldığı için geçinebilecek bir durum olmadığı için o da mecburen Hı -hı. birkaç yıl sonra göçe zorlanacak. Evet, evet yani e, bölgede hem barajlar Hı -hı. hem madencilik. Evet ee, Ciddi sıkıntılar yaratıyor Bunu görmek lazım Bir yandan da daha genel bir bilgiyi de söylemek lazım Hani Türkiye'nin nehirleri Suları hı hı. işte bu tür Faaliyetlerle çok yoğun bir biçimde e, Kirleniyor Balıkçılık ölüyor o sularla tarım yapılma imkanı ortadan kalkıyor aynı zamanda dünyanın nehirleri de kirleniyor sadece evet. gelişmekte olan ülkeler dediği düşünmeyelim gelişmiş olan ülkelerde de çok ciddi kirlilikler yaşanıyor dünya sağlık örgütüne göre yılda 3.4 milyon insan kirli su kaynaklı hastalıklardan hayatını kaybediyor. Ee, gelişmekte olan ülkelerde hastalıkların yüzde sekseni kirli su kullanımından kaynaklanıyor. Bu evet. elimizde bir veri Hı -hı. ve bunun nedenleri de aslında bugün konuşmaya çalıştığımız konulardan bir tanesi olan madencilik. Evet. Ee, sonuçta madencilik faaliyeti bir yerleşim yerinin içerisinde yapılamaz. Hı -hı. Yani bu işin abc'si. Evet. Evet. Su kaynaklarının yanında yapılamaz. yapılamaz. Ee, verimli tarım arazilerinde yapılmaması gerekir. Daha bu liste uzayabilir tabii ve bu sadece Şirvan'da, Şırnak'ta olan bir mesele değil. Maalesef Türkiye'nin kuzeyinde, doğusunda, batısında her yerinde işte FM Çukuru'nda da olan bu. pek çok yarın Hı -hı. yerde ha -ha, devam eden mesele bu. O yüzden biz bugün hem biraz genel konuşalım hem de son zamanlarda gündeme geldiği için Şırnak'ta olanlar onu konuşalım dedik. Çok teşekkür ediyoruz sana programımıza katıldığın için sana. Gezerim. Çok teşekkürler. teşekkürler. Mücadelelerinizde başarılar diliyorum. Sağ, ol, teşekkürler. İyi diliyorum. Sağ olun. Teşekkürleri yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Evet, su akından bu haftalık bu kadar diyelim. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Su hakkı. Kar için değil. Yaşam için su.